çekerim o Herkese merhaba. Bugün İlker'in Kadın Hali programında canlı yayındayız. Ben Ayşegül. Birin Topçu Dere konuğumuz. Hoş geldin Birin. Merhaba. Birin Topçu Dere çok taze bir tez savunması yaptı. Bir yüksek lisans tezi yazdı. Ee, çok ilginç bir tez ve onu biraz konuşalım istedim ee, taze taze fırından yeni çıktı diyelim <gülüyor> henüz basılmadı ama yakında en azından bir ikiye içerisinde en azından Sabancı Üniversitesi kütüphanesinden ulaşabilirsiniz teze. Ee, Nasıl tanımlayalım? Sen anlat istersen tezin e, genel çerçevesini. Ondan sonra da onun içeriği üzerinden konuşmaya devam ederiz. E, tabii. E, benim tezim daha çok Türkiye'deki e, kadın sanatçıların, sanatçı derken bu e, resim alanına özellikle yoğunlaştım. E, nasıl e, devlet tekelinde e, bir erkek bakışıyla e, tarihin yazıldığı ve kadın sanatçıların bun, bu tarihin içerisinde nasıl görünmez olduklarına dair, e, bütün bu görünmez... Eleştirme sürecinin nasıl işlediğini hem tarih anlatısı yani resmi tarih anlatısını e, anlatısını eleştirel bir gözle gözden geçirerek hem de bütün bu kurumsallaşma sürecinde e, gerek okulları olsun gerek devlet müzeleri olsun e, kadın sanatçıların bu bütün bu süreçte nasıl dışlandığına belki de dair bir test aslında. Evet, ben kendime çok şey öğrendim senin yazdıklarından ve araştırmandan Ümit ediyorum yakında. Bastırırsın da bunu hani farklı makaleler kitaplar Umarım. şeklinde de okumaya devam ederiz Ve aslında bu alanda ne kadar çok araştırılması gereken şey var onu da göstermiş oldun Çünkü bir sürü aslında kapı var burada açtığın ve o kapılardan devam edilmesi gerekiyor Hani sen ve başka araştırmacılar Tarihsel şeyle başlayalım mı bunun Tabii. arka planıyla? Tabii. Nasıl gelişti Türkiye'de? Sanatta kurumsallaşma ve kadınların oradaki yeri nasıl şekillendi? Ee, sanatta kurumsallaşma süreci aslında bu e, ikinci meşrutiyetten itibaren... Ee, resim dersleri batılı anlamda diyelim resim dersleri e, ilk önce askeri okullarda başlıyor perspektif dersleri vesaire e, dolayısıyla ilk ressamlar hep asker ressamlar olarak alın, anılıyorlar bunlar fotoğraftan çalışan işte e, insansız manzaralar yapıyorlar e, daha sonra e, devlet müzesi e, fikri ortaya çıkıyor e, ama devlet müzesi fikri e, bütün savaş dönemi nedeniyle e, o gerçekleşemiyor e bundan sonra ilk etapta bir Güzel Sanatlar Okulu kuruluyor. Tabii bu okul erkeklere hitap ediyor sadece. Kadınların için... Bir Güzel Sanatlar Okulu'nun kurulması 81 yıl sonradan. 31 ancak. yıl, 1914'te galiba evet. değil mi? Evet, 31 yıl sonra olabiliyor, gerçekleşebiliyor. Evet. İlk şeyin kurulması 1882 ki bugünkü Mimaristan Güzel Sanatlar. Aynen öyle, Agil ismi misin? daha sonra değişiyor. 31 yıl sonra ise Sanayi Nefise Mektebi Adisi. Evet, İnaz Sanayi Nefise Mektebi de kadınlar için olan, 31 yıl sonra kurulan. Tabii arada büyük bir... Boşluk var. 31 yıllık bir sessizlik dönemi var. Bu 31 yıllık dönemde de bütün akademisyenlerin hepsi erkek egemen bir akademiya kuruluyor. E, bu alanda özellikle resim alanında. O da ilginç. E, aynı zamanda şunu da anlatıyorsun. Bu İnan Sanayi Nefise Mektebi. Kızlar diye geçiyor. Evet, hani, doğru. E, kız sanat okulu diye geçiyor. Kadınlar için kurulan bu mektebin hocaları erkek tabii. <gülüyor> ee, ve kadınlar da aslında önlerinde modeller yok, örnek alabilecekleri e, kimse yok o evet. ilk etapta. Dolayısıyla hani o ilk e, dönemde bir de böyle bir sorun var. Hani kadınlar kendilerini zaten sanatçı olarak görmekte muhtemelen zorlanıyorlar ve onlara da bu mesaj veriliyor. Tabii aynen öyle. Ee, gerçi bundan önce bir takım kadın sanatçılar var. var. Bunlar evet daha çok eleştir. Ama hocalık yapmıyorlar. Evet. Ee, elit ailelerin e, kızları bütün bu e, İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin kurulmasından önce e, özel hocalarla eğitim görenler. İşte Mihri Hanım da bunlardan bir tanesi. Mihri Rasim ya da Mihri Müşfik olarak anacağımız bunlardan bir tanesi. O bu dönemde aslında e, oldukça şey bu hatta İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin kurulmasında baya bir baskı yapıyor. Bütün hani e, o dönemin... Ee, şeylerine, devlet adamlarına vesaire. Ee, önemli rol oynuyor aslında ama tabii onun da ismi yani bütün bu süreçte İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin kurulması sürecindeki çabaları da aslında şu anda çok bilinen bir şey değil. Sanki kendiliğinden 31 sene sonra bir anda bir ilhamla kurulmuş gibi şu anda duyuluyor ama gerçek pek de öyle değil. Çok ilginç. <gülüyor> evet bu arada e, yine senden öğrendiğim bir şey ilk yıl 33 kişi kaydoluyor okula evet. fakat ikinci yıl 11 kişi kalıyor. Evet. Dolayısıyla aslında öğrencilerini kaybediyorlar ilk yıldan sonra. Evet, evet hatta burada bir e, alıntı var Nurullah Berkin sanat konuşmalarından. İşte İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ni Cumhuriyet yıllarına kadar ressam e, merhum Ömer Adil idare etmişti. Mektebin resim hocası ve duran idi. Atölyesini dolduran hanım kızların bugün ne olduğunu hoca kendi de bilmez. Hani ikinci yıl hatta ondan sonraki yıllarda da e, bunun mezunları hani birinci yıldan ikinci yılı, 33'ten otuz üçten bir anda on bire düşüyor. Ama mezun olanların bile... Üçte ikisini kaybediyor evet. yani öğrenciler. Ne oldu? E, Meçol. Tabi burada bir soyadı karmaşası da var kadınların o dönem soyadının olmaması evlendikten sonra takip edilememesine tamamiyle kaybolmalarına da yol açıyor. Sonuç olarak bilmiyoruz yani. Bilmiyoruz. Evet. Hani bir kaybolan kadın sanatçılar var evet, yani bu tarihi içerisinde. içerisinde. Evet. Ee, Mihran Hanım'dan özellikle bahsedelim mi? 1886'da doğmuş, 1954'de de Amerika'da ölmüş. Evet. Mihran evet. Hanım. Ee, ve onun hakkında daha doğrusun İlk Kadın Resimlerimiz kitabında. ...dan bir alıntı yapmışsın sen evet. ee, tezde. Şöyle anlatmış Mihri Hanım'ı... ...ne var ki Paris'in çekici bohem hayatında kendilerini kaptıran gençler... ...Mihri Hanım ve kocasından bahsediyor. Evet. Türk kolonisinde içkiye düşkün bir çift olarak tanındılar. Yurda dönüşlerinde de Paris'teki yaşamlarını sürdürdüler. 1920'lerin sonlarına doğru bazı kıskançlıklar hatta dedikodular, ...Mihri Hanım'ın ikinci defa yurttan kaçışına... ile evliliklerinin de temelinden yıkılmasına neden oldu. Ancak Mihri Hanım yurdundan ve kocasından kopuşunda eski iddiat ve terakki partisi ileri gelenleriyle olan yakın ilişkisi ve onlardan bazılarının tatbikatı uğramasının kendisine kadar bir uzantısı olabileceği ve emine kapıldığı anlaşılmaktadır. Yani aslında hani Mihri Hanım'a yaklaşım da çok... Evet, evet burada bu Taha Taros'un kitabından bir alıntı. ilginç tabii şu anlamda da ilginç hani Mihri Hanım'ı... ...kadın sanatçılara bu Taatörüs'ün kitabında benim ilginç bulduğum bir konu. Yaklaşım genelde sanatları üzerinden değil de kendi özel hayatları... ...işte evlilikleri, güzellikleri ya da... ...güzellikleriyle yarattığı etkiler. Etkiler, nasıl ilham verdikleri... ...bu aslında genel olarak sanat alanında görülen bir şey. Hani kadınların daha çok muse işte bu ilham perisi olarak algılanması... <gülüyor> ...ama tabii ilham perisi olarak adlandırdığınız bir kişinin... ...aktif bir şekilde sanatta rol alabileceği düşünceleri... ...düşüncesi... Ee, ...gittikçe uzaklaşıyor... Ee, ...dolayısıyla hani burada da aynı şekilde... ...bu da çok ilginç aslında... ...kadın sanatçılar üzerine bir kitap ama... ...dediğin gibi kadınları... Evet. ...ya ilişkide oldukları erkekler üzerinden... ...ya özel hayatları üzerinden... ...ya vücut güzellikleri... Yüz, <gülüyor> güzellikleri ...vücut Yüz güzellikleri. güzellikleri aynen... ...bunların üzerinden tasvir ediyor daha çok... ...burada da öyle... Mihran nasıl bir hayatı olmuş, ne biliyoruz onun hakkında? Mihran Hanım'ın aslına bakarsanız hakkında yazılmış ne bir e, monografi var. E, yani ayrıntılı bir e, bir hayatıyla ilgili e, hayatın ayrıntılarını öğrenebileceğiniz bir kitap var. Ne de aslında bence çok önemli bir eksik. E, bütün eserlerini beraber toparlayabilen bir e, katalog var. E, bu aslında bütün kadın sanatçılar için çok büyük bir eksik. E, çoğunun... ...eserlerini tek bir elde, tek bir kitap halinde bulmamız neredeyse imkansız. Mihri Hanım'da da bu var. Mihri Hanım... E, işte çok... Ciddi bir arkeolojik çalışması yapmak gerekiyor Gerçekten yani öyle. ulaşmak Gerçekten için. Gerçekten öyle. E, Mihri Hanım burada işte e, üst düze bir ailenin kızı. İyi bir eğitim görüyor. E, iyi bir eğitim gördüğü gibi cesur da bir kız dönemine göre. E, dolayısıyla mesela İtalya'ya kaçıyor bir dönem ailesinden gizli bir şekilde... Orada da işte bir stüdyo devam ediyor. Çünkü o dönem her ne kadar özel hocalarla eğitim alsa da genç kızlar... ...bunun profesyonel bir uğraş olarak algılanmasının önüne geçiliyor. Her zaman için işte modernleşme, batıllaşma sürecinde... ...bu seçkin ailelerin kızlarına hoş bir hobi olarak terkin ettikleri bir şey. Bunun ötesi çok hoş görülmüyor. Yani profesyonel alanında şey yapılması... E, bu dönem e, Tevfik Fikret ve yani bütün o dönemin şairleriyle yakın ilişki içerisinde onlarla arkadaş oluyor vesaire. E, yine aynı şekilde İttihat ve Terakki Camiası ile yakın e, ilişkiler içerisinde Amerika'ya gidiyor bir dönem sonra. Çünkü burada barınamayacağını hissediyor. 1922'den sonra evet. değil mi? Evet. Özellikle bu İttihat Terakki e, ileri gelenlerin hakkındaki kovuşturmalar vesaire, hani onların e, iktidar burada sarsılmaya başladı andan itibaren kendini çok iyi şey yapmıyor, tet, tet, e, e, rahat hissetmediği için Amerika'ya kaçıyor ve çok zorluk çekiyor Amerika'ya en son kaçın hayatının sonuna kadar orada e, işte özel dersler veriyor, işte resimler satıyor. Mesela ilginç orada çok bir sürü resim yapmış. Kim bilir nerede? Hiç bilmiyoruz hmm. yani Amerika'da ol, bulunduğu dönemde, yurt dışında bulunduğu dönemde birçok resim yapmış. Ama hepsi kayıp ya da nerede olduğunu şu an takip etmek kimse çok zor. Kimse de ilgilenmiyor evet, galiba Evet ve kimsesizler mezarlığına gömülüyor şu anda. Hani Amerika'da kimsesizler mezarlığına gömülmüş. Ve ee, şey tarafından yani cenazesinde kimse kaldırmamış. Kimse kalmamış. Evet. Hı -hı. Yani acıklı bir hikaye. Bu aslında var. yani kendi içerisinde çok ıı, çarpıcı bir yalnızlaşma hikayesi. Ee, ama pek çok kadın sanatçının da metaforik olarak veya çok gerçek olarak yaşadığı bir hikaye bu galiba değil mi? Evet, evet. Ee, Mirra çok... Hanım tek değil. Hiç tek değil. Hatta yakın zamana kadar belki de ee, çok yoğun olarak e, sanatçı fikrinde kadınla sanatçı fikrinin nedense bir uyuşmazlığı algılanıyor. Özellikle ressam. Burada hemen bir alıntı tabii, tabii. okuyabilir miyim? Çünkü gerçekten çok çarpıcı buldum. Zade Ferit Efendi. Osmanlı resmen e, Ressamlar Cemiyeti Gazetesi'nde 1913'te bir yazı yayınlamış. Sen de çok güzel altını çiziyorsun. 1914'te bu e, Kadınlar için Güzel Sanatlar Akademisi kurulmadan hemen önce yani 1913 bunu yayınlanması. Bunun tartışmalarının olduğu dönemde. Diyorsun ki muhtemelen evet bu tartışılıyordu. Hani e, e, buna bir şey söylemek istedi Zade Ferit Efendi. Şöyle diyor, itiraf etmelidir ki bizde, bizim hususiyet hayatımızda ressamlık, hele ressamlık ile kadınlık hiçbir vakitte imtizaç etmemiş ve edememiştir, uyuşmamıştır. Ressam denince göz önüne paletiyle, fırçasıyla, hemen ekseria, e, fakir kisvesiyle gözlerinde zaruretin acı gölgeleri dalgalanan sanatkar gelir. Onun kalbi yoklansa burada bir muhiti bir, bir iltifatın, iltifat etmeyen... ...çevrenin, gubarın isyanı, unutuşunun tozları altında uyanan ne emeller, ne saf arzular... ...hatta ne para, ne rağbet, yalnız bir kelimeyi takdir bekleyen ne derin bir sanat aşkı muhtefidir, saklıdır. Bu sönmek bilmeyen bir nurun saçılmayan ziyası haliyle fırça arar, fışkırmak ihtiyacıyla diye devam ediyor. Evet. Yani hani böyle bir romantize edilen inanılmaz romantize edilmiş evet. e, bir ressam sanatçı figür. ressam figürü var ve o tanımayacağı bir erkek. Evet. Kadınlıkla da uyuşmuyor hiçbir şekilde diyor zaten. <gülüyor> zaten sonunda da öyle bitirmiş. Ressamlık böyle olunca kadınlığın buna ne kadar uzak ve yabancı kaldığını idrak etmek... ...büyük bir zekavete aris, geniş, amik, derin bir tetkike ihtiyaç hasıl etmezsin evet. diye bitiriyor. Söyleyecek bir şey yok diyor yani <gülüyor> nokta. Kadınlar... Öncelikle tanımını yapıyor ressamın. Ya bundan kadınla bir alakası yoktur diyerek de bitiriyor. Alıntıyı. E, bu anlayış hani 1913'lerde e, ifade bulan, rahat ifade bulan bir anlayıştı. E, öyle anlıyoruz ama aslında hani farklı biçimlerde devam ediyor değil mi? E, yıllar içerisinde. <gülüyor> Tabii. Peki e, biraz o zaman Cumhuriyet'in ilk dönemine geçelim. Yani hani Osmanlının son döneminde diyelim bu hem İhra Hanım gibi kendi şartlarını zorlayarak işte İtalya'ya kaçarak... E, Oradaki e, atölyelerde çalışacak stüdyolarda sanatçı olan kadınlar hem de bu e, Nefise Mektebi'ne e, de okuyan kadınlar daha sonra kayboluyorlar. Hani onların hikayeleri yok çoğunu takip edemiyoruz zaten işleri kayıp vesaire vesaire. Cumhuriyet döneminde ne oluyor? Cumhuriyet dönemine geldiğimizde e, İstanbul Resim Heykel Müzesi kuruluyor. Bu İstanbul Resim Heykel Müzesi de yine e, akademiye bağlı olarak kuruluyor. Günümüzün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlı olarak kuruluyor. E, ve bir e, koleksiyonu var tabii kendi bünyesinde. Fakat bu koleksiyonun en büyük e, katkı payı yani bir kurucu koleksiyon var. Bu genelde bürokratların işte... Yurdum birçok yerinde olan ofislerden toparlanan bir kurucu koleksiyon. Onun haricinde de e, devlet sergileri yarışmalar yoluyla elde ediliyor. Tabii buradaki ilginç şey e, bu devlet sergilerine, e, işler bu devlet yarışmalarına seçilecek olan işleri bir jüri seçiyor. Bu jürideki herkes her zaman erkek oluyor genel olarak. Genel olarak değil hatta hiç bir kadın şu ana kadar bulunmamış. Ben bununla ilgili bir şey araştırması yaptım. E, ...niteliksel, e, niceliksel bir araştırma yani istatistikli bir araştırma yaptım. Bu e, devlet resim heykel sergilerinin e, sergilerinde birinci olan... ...işte yarışmaya katılan kadın sanatçıları vesaire sayısal olarak ortaya çıkardım. Yani, ve büyük bir fark görüyoruz erkek sanatçılarla aralarında. Hem sayısal olarak hem de kazananlar yarışmayı olarak. E, bu önemli. Niye önemli bu sergiler? Çünkü e, bu sergilerin kazanan eserleri koleksiyona katılıyor. Koleksiyona katılmak demek tarihe kalmak demek oluyor. Yani İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin koleksiyonuna katılmak demek tarihte adınızın resim sanatı tarihinde adınızın alınacak olması anlamında. geliyor. Aslında uzunca bir süre. Bu tek arşiv zaten tek değil arşiv. mi? Tek arşiv. Çünkü çok büyük koleksiyonerler yok. Hı hı. E, büyük bir resme, sanata yatırım yapan Burjuvazi kitlesi de çok yok. Dolayısıyla devlet e, burada en önemli iktidar figürü. Hı hı. Bu sanatın sanata yatırım yapma anlamında. Sanat ne? Sanatçı kim? Bunlar aslında... karar ver. Çok O dönem ıı, devlet oluyor bütün evet. sergiler. Ve çok belli kurumların tek elinde. Aynen öyle oluyor. Resim evet. Henkel Müzesi burada en önemli arşivi oluyor. bulunduran yer. Ee, şöyle bir şey de bulunmuşsun tespitte. 1939 50 arasında yapılan devlet sergilerinde yalnızca bir kadın en iyi, en iyi ressamlar arasında diyelim, ödül alıyor. Melat İkici 1941 yılında üçüncülük ödülünü alıyor. Yalnızca bir kadın heykeltıraş ödül alıyor aynı dönemde. Mari e, gerekmez ya. Evet. Germin olduğunu anlıyoruz isminde. <gülüyor> evet, evet. Ee, tabii aslında şimdi ben bu tezde hani kadınlardan bahsettim ama bu kadınlığı kesen e, birçok ...iktidar aksı var. Nedir bu? Etnisite var. İşte sınıfsal bir ayrım var. E, coğrafya var. Yani biz hep İstanbul üzerinden konuşuyoruz. E, ya da hep e, Müslüman Türk kadınlardan bahsediyoruz. Halbuki e, bu farklı akslar... ...farklı kadınlık durumları yaratıyor. Yani hani tem, bir temsilden... ...kadından bahsederken... ...bu farklı aksları bir şekilde... E, ...zikretmek gerekiyor belki de... Yani ...her biri farklı araştırmalara... ...farklı derinliklere yol açacak... ...bir sürü hikaye çıkabilir bunun içerisinden... ...aslına bakarsanız... ...yani mesela gerekmez Gerekmezyan olduğu gibi... ...yani Ermeni bir Türk kadın sanatçı olmak... E, ...o dönemde... E, ...Türkiye'li bir sanatçı olmak ha. ne demekti? Ya da... E, ...ne bileyim İstanbul dışından... ...Urfa'dan bir kadın Tokat'tan, sanatçı olmak... Antalya'dan. ...Tokat'tan, Antalya'dan... ...bu ne demekti? Hı -hı. Yani... Yok muydu? Muhtemelen vardı. Ama biz neden hiçbirini tanımıyoruz bunların? Yani İstanbul'da Miri Hanım gibi İstanbul'da iktidar e, sınıfına çok yakın diyelim. Hem ekonomik olarak hem bir statü olarak çok yakın e, ailelere sahip e, veya çevrelerin içerisindeki kadınlar bile kendilerini bu tarih içerisinde bulamıyorlarsa... E, sanatçı olarak hayatlarını sürdüremiyorlarsa ve biz onlar hakkında şu anda bu kadar az şeyi biliyorsak hani bir de bu iktidar alanının dışında olmak pek çok anlamda işte hani din üzerinden, etnistir üzerinden dediğin gibi coğrafya e, coğrafi konum üzerinden iyice görünmez kılıyor herhalde kadınları. Yani hem var olamıyorlar sanatçı olarak hem de var olsalar bile bizim onlardan hiçbir şekilde haberimiz olmuyor. Muhtemelen öyle. Peki burada bir müzik arası daha verelim. Evet. İlk başta dinlediğimiz parçayı da duyurmamıştık. Kadın bestekerler e, Osmanlı e, müziğinde kadın Osmanlı döneminden kadın bestekerler e, derlemesi var. E, o derlemeden bir parça dinleyerek başlamıştık. Niger Ulusoy'un bir bestesiydi. E, müzik alanında da hani kadın bestekerler kadın bestekerler olarak bilinmiyorlar. Evet. Hani şarkıları bilinse bile. Onları besleyen kadınların hikayeleri hakkında ço çoğu zaman çok az şey biliyoruz. Kadın olduklarını bile bilmiyoruz çoğu zaman. Dolayısıyla bu da kıymetli bir derleme. Onunla başladık. Ee, şimdi bir kadın e Ermeni heykeltıraştan bahsettik. E ona da bir selam göndererek evet, e buradan e Zulel'den bir parça dinleyeceğiz. Zulel grubundan. Zulel <Sessizlik> grubundan. Do, do, do, no. do, do, do Nay, nay, nay, yaranae nai nai nai yaranae nai nai nai kurunge dezel gravitarere yaranae nai nai nai yaranae nai nai nai kurunge dezel gravitarere yaranae nai nai Tekrar merhaba, Yani Kadın Hali programında Açık Radyo'da bugün birin Topçideri ile görüşüyoruz ve e, Türkiye'deki sanat dünyası, modern sanat. E. Diyemi ee, nasıl bu sınırlandırmak <gülüyor> lazım Aslında sen resimlere baktın değil mi? Evet, Resm kadınlara ağırlıklı evet, olarak baktın? Evet, ağırlıklı olarak resimlere baktım. Ee, Tabi yani aslında birçok alanda şimdi biraz önce dinlediğimiz müzikler de onu gösteriyor. Hani aynı araştırmayı farklı anlatım farklı kollarında da yürütmek gayet mümkün aslında. Sanat dünyasında kadını konuşuyoruz. Kadınların nasıl aslında hem o dünyanın içine Giremediklerini sanatçı olarak kabul yani kadın sanatçı olmanın zorluklarını diyelim. ...sanatçı olarak kabul edilmenin zorluklarını hem de daha sonra bu tarih üzerine yapılan çalışmalarda... ...yine kadınların aslında yok sayılmaya devam etmelerinden bahsediyoruz. Resim ve Müzesi 1937 yılında açıldığında 320 iş hı hı. varmış ilk koleksiyonuna. Senin tezinden öğreniyoruz bunu. Bunların sadece 16'sı kadınlara ait... Bugün de diyorsun 3 bin iş arasında yaklaşık 200 kadar kadın sanatçının iş temsil ediliyor. Yani %7'nin üzerine geçmiyor aslında evet. e, kadınların temsili. Çok çok kısıtlı. Ee, bir de tabii bir, bir noktadan sonra e, bütçelerin kısıtlanması vesaireyle artık zaten devlet müzeleri e, koleksiyonlarını geliştirmeyi bırakmışlar e, uzun bir süreden beri. Yine iş alınmıyor. Ee, evet bir şey biraz onda da konuşacağız yani bunu anlatıyorsun yani burada önemli bir de dönüşüm var aslında Tabii. sanat dünyasında bir özelleşme söz konusu evet. özel müzelerin ve koleksiyonların daha ağırlık kazanması. İlk sergi 1939'da açılmış ve Hasan Ali Yücel bunu büyük bir şeyle sunuyor. İlk serginin ne kadar önemli bir sergi olduğunu. Devletin koruyucu ve birleştirici gücünün üzerinde duruyor bunu sunarken. Onu çok güzel anlatıyorsun. Plastik sanatlarımızın bütün elemanlarını bir araya getirme düşüncesiyle devlet sergisini doğuran ana fikirdir diyor. Ve ondan sonra anlatıyor. Aslında burada kesinlikle yan yana gelmeyecek. Akımlar, kişiler nasıl bir araya geldiler? Yani kendi aralarındaki kavgaların ve anlaşmazlıkların da biz ötesine geçebildik bu sergiyle. Nasıl hani devlet olarak koruyoruz ve birleştiriyoruz e, diyor. Ama tabii kimi korumayı seçiyor, kimi birleştirme, kimi sanatçı olarak kabul ediyor. Bahsettiğin bu devlet tekili sanatta hani devlete burada büyük bir şey, devlet kurumlarına değil mi çok büyük bir rol e, biçiyor. Tabii. Sanat ne, sanatçı kim? Orada da kadınlar pek yoklar yine tek iktidar odağı olarak aslında devlet ortaya çıkıyor o dönemde. Ee, bir de işin ilginç yanı hani devlet aslında. Burada hem erkeklerin arasında da aslında düşünürseniz farklı farklı sanatçılar, farklı şeyler var. Ama hepsini hani hem kadınları düşünüyor, erkekleri de tek bir şey etrafında, bir amaç etrafında toplanmaya çağırıyor. Hani aranızdaki bütün bu sanatsal anlaşmazlıkları vesaire geride bırakıyoruz. Ve devletimizle beraber sanatın, Türk sanatının yükselmesi için çalışıyoruz gibi bir şey de motivasyon da yüklüyor aslında sanatçılara. Evet bu bir milli e, çaba halini, milli görev haline hatta geliyor ve modernleşmenin bir göstergesi olarak değil mi? Sanat kendi içinde değil hani... Tabii bütün bu Cumhuriyet'e... Modern da, bir devlet mi? olmanın göstergesi evet. olarak. Bu batılılaşma tırnak içerisinde, sürecin içerisinde ne kadar batılı olduğumuza dair her alanda olduğu gibi resim alanında da güçlü örnekleri göstermek. Ve şunu da çok güzel gösteriyorsun sen yazdıklarında... Bu bahsettiğimiz ideoloji yalnızca 1930'lar e, ilk dönemin e, e, yaklaşımını belirlemiyor. E, aynı zamanda hani özellikle kadınlar üzerinden e, yakın dönemde de kendisini gösteriyor. İlk devlet tarafına organize edilen, e, düzenlenen ilk kadın sanatçılara adanan sergi 1993 yılında yapılmış. Ve Fikri Sağlardan şöyle bir alıntı yapmışsın. E, bu tabloya baktığımızda, bu serginye baktığımızda diyor... Ee, kadınların onlara verilen hakları şimdi tam İngilizcesi olduğu için türkçesini e, türkçesi yok önümde ama hani meğerle şöyle bir şey söylüyor ee, kadınlar kendilerine verilen hakların hani altını doldurmuşlar hani on, onlara sahip çıkmışlar evet. kendilerine verilen haklara sahip çıkmışlar bunu görüyoruz diyor evet, onlara bahşedilen hakları e, boşa harcamayıp ee, en iyi şekilde yerine getirdiklerini bu sergiden vatana millete hayırlı bir ara evlat olduklarını aslında gösteriyorlar gibi bir şeyden bahsediyor. Yani 1993 yılında bile kadınlar aslında kendi hayatlarını ve sanatlarını özgünsü olarak kabul edilmiyorlar. Yine evet milli görev e, duygularıyla e, temsil edilmeleri isteniyor. Cesaretlendiriliyor diyelim kadın sanatçıların bu dönemde de. Yani ilginç bir şey aslında çünkü şu anlamda şey var bütün bu sürecin içerisinde hani kadınların tüm kadın sanatçılar aslında bunun farkında. Yani birçok alıntı var burada çeşitli kadın sanatçılarla yapılmış röportajlardan. Bence ilginç bir şey fakat çoğunluğu bütün bu süreç içerisinde hem bütün yaşadıkları zorluklardan kadın olmanın, kadın sanatçı olmanın getirdiği ayrımcılık ve zorluklarla Bire bir farkındalık farkında olarak başa çıkmaya çalışıyorlar. Ama öte yandan mesela e, bir feminist bir hareketin içerisinde buluşup grup halinde e, toplu halde buna karşı bir hareket halinde şey yapmayı e, nedense pek tercih etmemişler. Tabii bunun için bu bunu da bence önemli araştırılması gereken bir şey. Benim tezimin içerisinde bunu çok derinleştiremedim. Çünkü bambaşka bir konu daha derinleşmesi gereken bir konu evet. ama bunu da ilginç buluyorum. Ee, ...Avrupa'da ve Amerika'da bu tür örgütlenmeler görüyoruz değil Tabii mi? Mi? hani Feminist hareketinin yükselmesiydi 60 birlikte. 60'lardan sonra özellikle... E, ...bütün bu feminist hareket içerisinde... ...kadın sanatçılar, ressamlar özellikle... ...hatta sanat eleştirmeni, feminist... ...sanat eleştirmenleri vesaire... ...kendi içlerinde örgütlenmelere giderek... ...mesela e, işte Amerika'daki... ...işte New York'taki müzelerde... ...neden kadın sanatçıların... E, ...yeterince sergilenmediği, erkek sanatçıların... ...sergilenen oranlarına baktığınız zaman... ...bu aradaki büyük farka karşı... ...reaksiyon gösteriyorlar ama... ...Türkiye'de farklı başa çıkma yolları... ...daha bireysel başa çıkma yolları ile... ...bunun üstesinden gelmeye çalışıyor kadın sanatçılar sanırım. Birlikte örgütlenerek bir dayanışma ilişkisi içerisinde mi toplu ses çıkararak değil. Evet. Aslında çok ilginç olur bunun da üzerine gitmek. Ee, gerçekten bu tarihin nasıl şekillendiği, her bir kadın sanatçının bu süreci nasıl yaşadığı. Yani sen çok çarpıcı bir takım örnekler vermişsin e, tezinde. Fakat e, senin verdiğin bir takım rakamlar var. Bu 39-50 arasında mesela yapılan devlet sergilerindeki çok önemli bu sergiler. Toplam 11 sergide 1055 sanatçıdan sadece 180'i kadın diyorsun. 4517 işten de 457'si. Kadınlara ait yani %10'un altında hep kadınların e, temsili e, bu alanda e, ya da o civarda en fazla %10 civarında ama sen bu bilgilere bile doğrudan ulaşamadın değil mi? Sen bunları hesaplamak zorunda kaldın. Tabii tabii yani tamamıyla bütün bu sergilerin arşivlerini tek tek gözden geçirerek işte, kadın sanatçıların erkek sanatçıların sayılarını çıkartarak böyle bir e, bilgi. Yani, ulaşabilme... Böyle bir bilgi bile yok elimizde. Evet evet. İşte bundan sonraki adımlarda hani herkes aslında onu diyorum bu kadın sanatçılarla ilgili her biriyle ilgili bir test çıkarılabilir. Çünkü o kadar bireysel uğraşlarla bunların üzerinden gelmişler ki örgütlenme meselesi olsa o da başka bir tarih olur tabii ki. Ama hani bireysel uğraşlar, kişisel hikayelerle bunun üzerinden geçmişler, bununla mücadele etmişler. Dolayısıyla her biri ayrı bir araştırma konusu aslında. Aslında sen de tam böyle bir yerden başladın değil mi? hani Sen nasıl bu araştırmaya girdin ve hani son dönemde neler değişiyor? Ben İstanbul Modern Müzesi'nde çalıştım iki sene boyunca orada ama sanata her zaman özellikle resme ilgiliydim ve hani müzede çalışmaya başladığım süreçten sonra yeni kadın sanatçılarla tanışmaya başladım ve yani bu, bu konudaki cahilliğimin nedenini sorgulamaya başladım aslında niye ben bunların birçoğunu tanımıyorum vesaire diye daha önce hani ne vardı çünkü devlet müzeleri vardı. Onlardan ancak bildiğimizi biliyorduk ya da işte elimizdeki bir takım tarih kitaplarıyla tabi bu 80'den sonra başlayan özelleştirme işte yeni galeriler yeni kültür kurumları ve nihayetinde 2005'te İstanbul Modern'in kurulması. Niye İstanbul Modern önemli diye düşünüyorum şu anlamda önemli çünkü kendine ait bir koleksiyonu var. Kendine ait bir koleksiyon olması demek sürekli yenilenen ve yeni alımlarla zenginleşen bir koleksiyon. Ee, Dolayısıyla aslında bu resim heykel müzesi başta olmak üzere devlet müzelerine de önemli bir rakip, rakip oluyor değil mi? Evet, evet. Başka bir arşiv yaratıyor Başka yani. Başka bir, bir arşiv, yeni bir yaratıyor. okuma hatta tarihe yeni bir okuma yaratıyor. Çünkü bütün e, yapılan sergilerde, koleksiyon sergilerde kronolojik ilerliyor. Ve e, yeni yerleştirme, yeni sanatçılar, tarihin anlatısının içerisinde daha önce karşılaşmadığınız... Bu da varmış dediğiniz bir sanatçıyla karşılaşıyorsunuz mesela. Ee, bu da tabii taze bir bakış sunuyor. Ee, biraz onu da hani bir geri adım atıp onda biraz konuşabilir miyiz? Ne oluyor 80'lerden sonra? Nasıl dönüşüm yaşanıyor sanat dünyasında hani kurumsallaşma babında? 80'lerden sonra işte e, devlet geri çekilmeye başlıyor kültür alanından özellikle pek e, çok alandan gireceğim e, gibi evet. aslında e, ve özelleştirme özelleşme şeyiyle beraber hareketiyle beraber birçok alanda olduğu gibi kültür alanında da işte çeşitli kültür kurumları kuruluyor işte İstanbul Biyaneli başlıyor e, İstanbul Kültür Sanat Vakfı kuruluyor ee, işte özel galeriler kurulmaya başlanıyor. Ufak ufak da olsa sanat koleksiyonerliği başlıyor. Tabii bu şu anda 4 nala şu an günümüzde yaşadığımız dönemle karşılaştıramayız. Evet. Özellikle son dönemlerde sanat koleksiyonerliği meselesi bambaşka bir boyuta ulaştı. Ee, ama o dönemde de dediğim gibi başlıyor. Bu arada ilk şey yine e, senin yazdıklarından öğrendim. Özel müzeler için kanun ilk 1973'te geçmiş. Zaten Sanat Kültür Sanat Vakfının kuruluşu da 1973 aynı zamanda ilk İstanbul Bienali de 1987. Evet. Yani şimdi böyle sanki biz her zaman Bienallerle yaşardık <gülüyor> gibi bir his taşıyoruz ama değil yani evet. çok yakın tarihten bahsediyoruz. Evet. 20 güzel. yıllık bir tarihi var yani Bienallerin. Aynı zamanda bütün özel müzelerin. Çok yakın tarihler aslında yani 2005 yılı yani 5 yılda 6 yıl tabii ki 2011 oldu artık ama. Çok hızlı bir şekilde dönüşen bir sahneden söz etmek mümkün. Yani ben hatırlıyorum benim şunda 3-4 sene öncesinde bile e, resim sanatından ne bileyim sergilerden vesaire bu kadar çok söz etmek yani mümkün değildi. Gazetelerde, medyada bu kadar çok rastlamıyorduk. E, şimdi başka bir an tabii işin başka bir yönü de var. E, yeni bir market Olarak da ortaya bir çıkmaya piyasa, başlıyor. Evet, evet. Yani yeni bir endüstri. Yeni bir endüstri, yeni bir yatırım alanı olarak da ortaya çıkmaya başlıyor. Tabi bu da risk, şey, e, ince çizgiler üzerinde yürüyen bir alan. Hani sanatla şeyin, e, bu dansı. Hı hı. Ee, paranın dansı e, değil, evet. değil mi? Evet, <gülüyor> paranın dansı. Sanatın piyasalaşması, ne demek? Evet, evet. tabii sanatçıların e, burada nasıl pozisyon aldıkları vesaire. O da... Burada peki kadın sanatçılar açısından nasıl bir dönüşüm yaşanıyor? Sen 1970'lerden başlayarak aslında hani kadın sanatçıların e, farklı bir anlamda yer bulmaya başladıklarını e, söylüyorsun. A, biraz ona açar mısın? Tabii e, bir kere e, tabii tüm dünyada da olan e, bir sanatta kullanılan medium'un yani aracın dönüşmesi meselesi var. Nedir bu? Bundan önce hani tuval, kanvas odaklı sanat dediğimiz sanat. Resim denince ilk akla gelen Ama artık hatta resim olarak bile adlandırmıyoruz Özellikle işte çağdaş sanat dediğimiz alanda Birçok farklı araçtan yararlanılıyor Nedir işte videolar Yerleştirmeler, performans sanatı Ki performans sanatı özellikle kadınların Kadın sanatçıların çok görünür oldukları bir alan evet. ee, Tabii kanvas Kanvas yani tuval e, sanatının dışında alanlar açılması, yeni araçlara bu alanın e, izin vermesi e, kadınların görünürlüğü, kadın sanatçılarının görünürlüğünü, görünürlüğünü büyük oranda arttırıyor. Anladım, ben biraz önce ne diyeceğimi bilemedim yani çünkü artık eski şeyler terimlerimiz yok yani e, tanımlamak için. <gülüyor> evet yani resim değil artık tabii yani evet, mesela birçok e, farklı araçtan yararlanan şey, sanat e, ifade araçları var. Neden kadınlar sence hani bu yeni araçlarda daha fazla, daha rahat e, ifade edebiliyorlar kendilerini, daha görünür oluyorlar? Ee, belki de şundan olabilir diye düşünüyorum. Yani, tuval kanvas çok kökleşmiş bir şekilde e, erkek egemen bir alan. San, tuval üzerine yapılan resim alanı. Yani, bu alanlar sonradan. Sanat alanının içine dahil olduğu için kadınların bu 60'tan sonra özellikle işte 50'lerden sonra 60'lardan sonra daha rahat bir şekilde görünürlük sağlayabilecekleri kendilerine daha iyi eklemleyebilecekleri belki de alanlar olarak ortaya çıkıyor. Yani yeni bir alan olduğu zaman yeni alanlar yeni aktörlere daha açık oluyor hı hı. haliyle. Öbürsünün arkasında yüzlerce yıllık, yıllık bir gelenek var ve erkek dehası üzerinden tanımlanmış değil mi? Bunu da çok güzel tartışıyorsun yani hani. ...erkeklerin böyle büyük sanatçı ve dahi olarak... ...tanımlandıkları, ya onlar etrafından tanımlanmış zaten bir şey var. Evet, res, Büyük sanat var yara, işte. şey, yaratıcılık e, tamamıyla erkeğe atfedilen bir şey. Rönesans'dan beri e, algılanan ve e, dahi fikri. işte ne bileyim Michelangelo'dan alıp Picasso'ya kadar dahi ressam fikri. Tamamıyla dahi fikri zaten aslında erkek bir terim. Dahi kadın pek kullanılan bir şey <gülüyor> değil. Güncel <gülüyor> dilde bile hala. Dolayısıyla bu yeni açılan alanlarda yeniliklere yeni aktörlere daha fazla daha açık Bunun önemli olduğunu düşünüyorum Kadınların bu alanlarda çağdaş sanat alanında daha görünür olmasında Kendilerini çok erkek egemen olarak tanımlanmış uzun tarihi olan bir alanın içerisine sokmakta zorlanıyorlar Orada kendilerini kabul ettirmekte zorlanıyorlar ama yeni alanlarda baştan zaten o kanon henüz oluşmadığı için Kadınlar da e, daha, şey, daha bir özgür kalanı oluyor bir anlamda değil mi? Video enstalasyonları performanslar vesaire. Tabii daha rahat rol alabiliyorlar bütün o süreçte. Bir de e, kendilerini daha e, ne denir hak görüyorlar diyelim belki de. Hı hı. Çünkü e, baktığımız zaman tabii bütün bu sürecin içerisinde dışlanmanın vesaire içerisinde kadın sanatçılar özellikle mesela birkaç örnek var tezde. E, ressam bir erkeğin. Ee, ...karısı olan bir... ...kadın sanatçı mesela... ...kendinde o hakkı görmüyor... ...işte eşim... ...bir alıntı, alıntı var... ...Feyham Han Dura'nın eşinden... ...yanılmıyorsam... Ee, ...hani o eşim... ...kendisi sanatçıyken... ...bana laf düşmez... ...vesaire... Peki. ...gibi... ...ama bütün... ...bence Gilen bu... olabilir... ...evet... <gülüyor> ...ama bütün bu dönüşümle beraber... Ee... Sanatçı algısını da dönüştürme değiştirmeye başlıyorlar. Ve kırılması gereken bir gelenek yok. Çünkü zaten henüz bir gelenek oluşmamış. Vaziyette. Evet, evet. Şimdi belki de en zor olan şey... ...geçmişe dönük olan tarihi, tarih anlatısını dönüştürmek. Çünkü yine yazılan tarihin içerisinde... ...ona müdahale etmek daha kolay. Ama geçmişe dönüp baktığınız zaman örneğin... ...işte bu devlet sergilerinin... Işte 1900'lerin başına 1800'lerin sonuna baktığımız zaman e, onu dönüştürmek çok daha zor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi üzerinden büyük bir tarih geçmiş olması ve arşivlerin olmaması tabii. Aynen. Yani kadın sanatçılara dair bilgiye ulaşmanın zorluğu, onların işlerine ulaşmanın zorluğu. Bunlar o tarihi anlatısını e, güncellemekteki en büyük zorluklar. Ama günümüzde şu an yazılan tarihe müdahale etmek çok daha e, mümkün. E, bu yeni... İşte özel müzelerin açılmasıyla, farklı bir bakışla bu tarihe e, not düşmenin, e, bu tarihi temsil etmenin e, sunmanın da yolları açılmış oluyor. Bunu anlatıyorsun tezide. Ve özellikle üzerinde durduğun bir sergi var. E, İstanbul Modern'in Yeni Yapıtlar, Yeni Ufuklar sergisi galiba değil mi? Evet. Yani neydi bu sergide senin dikkatini çeken ve... Ne kattı bu sergi bize kadın sanatçıların temsil açısından? Ee, yeni Yapıtlar Yeni Ufuklar sergisi e, İstanbul Modern'in hani, e, kendi koleksiyonu üzerinden kendi koleksiyonunu e, uzun süreli olarak sergilediği bir sergi ve en kapsamlı sergisiydi. Kronolojik bir anlatı içerisinde ilerliyor sergi. E, bir kere en kapsamlı sergi olduğu için bunu seçtim. İstanbul Modern'deki bir sergiyi seçme nedenimde biraz önce bahsettiğim şey. Yani hani koleksiyona kendine ait bir koleksiyona sahip olması ve bu koleksiyonu geliştirmeye, dönüş şey yapmaya, kat, yeni eserler katmaya devam etmiş olması. Hani burada ne önemli vardı? E, devlet müzelerinde eee Görmediğimiz sanatçıları anlatının içerisinde o kronolojik koridorlarda bizi e, dolandıran anlatının içerisinde e, daha önce karşılaşmadığımız sanatçılarla bir anda anlatının içerisinde görmeye başlamamız onları. O ilginç geldi bana. E, i̇kincisi çağdaş sanat. Tabi şu anda çağdaş sanatı sergileyen galeriler var. Evet e, fakat bir müze gibi büyük ölçekli bir yer bir alan yoktu. Ee, İstanbul Modern böyle bir açık yani bu biraz önce bahsettiğimiz yeni midyumlarla iş üreten kadınları yani yeni tarihin yazılmasında önemli bir aktör olarak rol alıyor. Bu sergi de e, en kapsamlı sergi dolayısıyla bütün bu şu anda yazılan tarihin e, odak noktası bir anlamda. Bunu yaparken de yakın döneme dair e, hani bazı kadın sanatçıları keşfetmemize de yardımcı oldu bu sergi. Ee, mesela Nil Yelter Türkiye'de çok bilinmeyen bir, bir sanatçı değil. Hı hı. Evet. Ee, onun 1974'teki bir işi var galiba bu sergide. Biraz bahseder misin ona? Tabii e, bu e, Nil 74 tarihli Göbek Dansı ya da Başsız Kadın e, isimli videosu. E, i̇şte yeni araçlar derken bir video işi bu. E, duvara bir projeksiyon yardımıyla yansıtılıyor. Burada sadece Nil yani sanatçının kendisinin göbeğini görüyoruz. Çıplak göbeğini ve göbeğinin etrafına e, bir alıntı yazıyor. Bir yandan da bir göbek dansı müziğiyle dans ederek alıntı da Rene bir erotik ve medeniyetler isimli kitabından bir alıntı. Bu iş mesela şu anda 74 ahirli olmasına rağmen sanatçı Paris'te yaşıyor, Fransa'da yaşıyor. O dönemde de Fransa'da yaşıyordu. Türkiye'de hiç sergilenmemiş. Ya da sergilendiyse bile ben bilmiyorum çok küçük bir dönem kısa bir dönemde Ve sanatçı kendisi de hiç tanınmıyor. Halbuki Pompidou'nun e, koleksiyonunda bir işi. Nilya Alter'in mesela Paris'teki. E, ve İstanbul Modern'in e, bu işi satın almasından sonra Türk izleyicisiyle müze vasıtasıyla daha büyük izleyici kitlesiyle buluştu. E, e, halbuki Paris'te çok ve Fransa'da... Çok çarpıcı bir evet, iş bu arada, Evet çok mi? oldukça. E, Fransa'da oldukça tanınan... E, Değil Türkiye'de, Fransa'da bile e, çığır atıcı, açıcı e, bir e, sanatçı olarak kabul ediliyor. Türkiye'de ilk video iş yapan, üreten sanatçı. Kadın veya erkek yani her <gülüyor> anlamda ilk <gülüyor> video işini üreten sanatçısına bakarsak. Ve bunun adı şu ana kadar konmamıştı evet, bu şekilde. Şu evet, an senin koyduğun evet. şekilde değil mi? Evet. Yani bütün bu tarihi baştan yazmak gerekiyor. Farklı bir bakış açısından. Geriye dönerek... E, Semiha Berksoy'dan bahsediyorsun aynı şekilde. Evet Semiha Berksoy da öyle. E, Tabi İstanbul Modern'den önce Bienal e, vasıtasıyla Semiha Berksoy e, büyük oranda tanınırlık kazanmıştı. Kutlu Evet Kutlu Ataman'ın Semiha Unplugged adlı videosuyla özellikle. E, bu sanatçı da öyle uzun yıllar hani opera sanatçısı olarak tanınıyor ama e, halbuki resim de kendisini en yoğun ifade ettiği alanlardan bir tanesi. E, fakat çok geç tanınıyor. E, çok geç tarihde resim anlamında resim sanatı anlamsan ressam olarak şey kendisini çok tanınan bir isim ama bu yönü hiç bilinmiyor. Evet. Değil mi? Evet. Ee, çok çarpıcı işleri gerçekten inanılmaz çok işleri var. Ee, yani bence Frida Kahlo, şimdi bütün dünyanın tanıdığı Frida Kahlo ile karşılaşt, karşılaştırılmak anlamında söylemiyorum ama tamamiyle kişisel Birlikte bir dil, evet, evet bireysel üzerinden. bir dil ve tamamiyle kendisi üzerinden yorumlayan sanat tarihinin anlatısının içinde bir takım akımların dışında çok özgün bir sanatçı olduğunu düşünüyorum kendi portreleri çok ağırlıkta, evet, kendi evet. vücudu, her zaman kendi üzerinden anlatıyor ya ailesinden bir figür ya da kendisi genelde resimlerinin odak noktasında oluyor, merkezinde yer alıyor. Hikayeleri hep kendi üzerinden, kendine referanslı anlatıyor ki kadınlarda geçmiş dönemde özellikle pek rastlamadığımız bir şeydi bu. O anlamda da çok ilginç yani şey tarihsel olarak çok öncü bir sanatçı. Ee, Nur Koçak, e, İpek Aksür Duben, e, Fatma Tülin Öztürk ve Gülsüm Mustafa, Karamustafa'dan bahsediyorsun bir de onların işlerinden. Onların işlerinde e, önemli bulduğun ne ya da nasıl bir not düşmüş oluyor bu sergi e, onların işleri üzerinden? Ee, tabii aslında birçok kadın sanatçı var ama ben evet. hani tezin ölçüyü doğrultusunda bir seçim yapmak zorunda kaldım. Evet. İpek Düben'in sanat işleri var mesela. işte Şerife serisinden bir triptik şi var 3 tabloluk. Ee, bu işlerde de boş kıyafetler görürüz. ama kıyafetlerin içinde bir bedenin olduğunu hissediyoruz. Yani hareketi var. Evet, bir hareket, bir hacim var. Hı hı. Fakat bu kadın görünmez bir kadın. Bedenin içerisindeki kadın. On üzerinden e, kadınlara her zaman e, çeşitli kostümler, aksesuarlar üzerinden atfedilen bir takım roller, e, biçilen, e, yüklenen misyonlar vesaire var. Ama e, bunlar aslında içindeki kadını görünmez kılıyorlar bir noktada. Hı hı. E, İpek düben tam tersini yapıyor. Öyleyse diyor ben kadını görünmez gibi yapmayalım, görünmez yapalım gerçekten hı hı. diyor. Ve sadece bize kıyafetlerini gösteriyor o kadının. Hı hı. Öyle ilginç bir iş o da. Çok çarpıcı bir iş ve e, çıplak poz vermeyi reddeden birisi üzerinden bir kadın üzerinden evet, yapıyor Evet bunu Evet kendisi çıplak mı diyeyim ona tam emin değilim ama kendisine poz vermeyi. Poz işte. vermeyi <gülüyor> evet yani figür olarak kendisinin görünmesini, evet, resimlerde görünmesini istemeyen bir kadını tamam o zaman deyip Şerife'yi bu şekilde e, gösteriyor Resim resimlerinde. Diyor. Bu aslında hani genelde çıplak bedenleri üzerinden sergilenen yani hani sanat tarihinde kadınların çıplak kadın resimleri. Nude'lar evet. ee, çok önemli bir yer tutar hani Onu da biraz tersine çevirmiş oluyor Tam tersine çeviriyor doğru Bu Guerrilla Girls'ın e, Çok hoş bir şeyi vardı e, Tam ne zamandı e, Biennallerden bir tanesine gelmişlerdi galiba değil mi? Ee, şey bir seçki yapmıştı İstanbul Modern Müzesi e, Venetik ve İstanbul Biennallerinden doğru. O seçkide yer alıyordu Bu, Sergi içinde bir iş yaptılar hatta yani yeni bir iş de öğrettiler ama onun aracında yani önceden yaptıkları işler de vardı. İşte çok çarpıcı işler yapıyorlar tabi. E, grafik birazcık. Mesela bir tanesinde bir çıplak e, heykel figürü var. E, Meta girmek için çıplak olmamız mı gerekiyor diye soran bir goril maskeli bir çıplak heykel figürü vardı. Ee, ...tamamıyla bu müzelerin ve kurumların e, erkek egemen söylemini eleştiren işler üretiyorlar. Altında da şöyle bir bilgi vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu Metropolitan Müzesi New York'taki e, oradaki nude figürlerin, çıplak figürlerin galiba %70'e yakını kadın. Halbuki e, müzedeki sanatçıların %6'sı mı 7'si mi 3'ü mü neyse Üçü, yani hani evet. %3'ü kadın. Dolayısıyla bizim bu müzeye girmek için çıplak, çıplak olmamız gerekiyor, gerekiyor diyordu ee, aslında hani İpek Düben de bunu biraz tersine çeviriyor değil mi? Bu yaptığı evet. e, iş üzerinden. Ee, Gülsün Kara Mustafa'nın işinden bir de bahsedeyim. Ee, Gülsün Kara Mustafa'nın işi de e, meydanın belliği. İçeriden göründüğü gibi böyle bir iş Bu da aynı tarihi yani bir yandan taksim bir projeksiyon taksim meydanın hikayesini anlatırken resmi anlatıdan e, çeşitli şeylerle diğer bir e, projeksiyon onunla aynı anda gösterdiği şey e, bir evin içi oluyor içindeki hikayeyi anlatıyor bir alin hikayesini e, bu... Gülsün Karı Mustafa zaten bu şey üzerine çok gidiyor değil mi? Hafıza evet, evet hafıza ve bellek üzerine çok çalışan bir sanatçı. E, bir tanesinde bir ekran dediğim gibi tarih anlatısının dışarıdan hani official e, resmi tarih anlatısı akarken diğer yandan bir ev için gösteriyor. Bütün bu süreç içerisinde farklı jenerasyonlardır gösteriyor. Ve evin içerisinden daha çok hani bilinmeyen bu kadın tarihi evin içine evet. kadının kamusal alan daha erkeğe ait evi içi özel alan kadına ait diye düşünülür ya. O hem o sorunu sallaştırıyor hem de, de unutuşu, o tarihi gö evet. göz önüne getiriyor. Evet mi? farklı tarih okumalarının mümkünlüğünü yani resmi tarihin dışında kişisel hikayelerin e, nasıl yaşandığına dair de bir e, sorgulama yapıyor. E, aslında konuşacak çok şey var ne yazık ki çok vaktimiz kalmadı. E, ama sen bu alanda başka nelerin üzerine gidilmesi gerekir nelerin araştırılması gerekir sen başka nelerin araştırılması sen neler yapmak istiyorsun ve başkalarının neler yapacağını umuyorsun diye sorarak bitir bitireyim. Bence hani kadın sanatçıların her biriyle ilgili mesela bir Mihri Hanım'la ilgili detaylı bir iş sürme ve bir araştırma çalışması. Bunun gibi geçmişte kadın sanatçılarla ilgili detaylı bir araştırma her biriyle ilgili yapılabilir. Hani sanatsal anlamda da bu, bu işlerin kataloglarda toparlanması örneğin bu insanların üretimlerinin toparlanması önem, önemli sanat tarihi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun haricinde bütün bu dönüşümün tabii şu anda yaşadığımız dönüşümün takip edilmesi, sorgulanması ve birçok sorunsalla irdelenebilir diye düşünüyorum. Aslında şimdi yapılacak çok şey var. Çok şey yani, var. E çok, çok bakir bile bir alan aslında. Yani e çok araştırılmamış da bir alan. Senin yazdıkların da o kadar çok merak uyandırıyor ki, o kadar çok soru sorduruyor ki, büyük bir heyecan ve şey yaratıyor, açlık yaratıyor aslında yani hani daha çok şey bilmek istiyorum, <gülüyor> daha çok ve ne kadar ilginç kadınlarla tanıştık ee, senin yazdıkların aracılığıyla... Yeni sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Ben ve teşekkür de ederim. bu konuyu hep birlikte e, irdelemeye e, devam edelim. E, peki. E, Şimdi hangi parçayla bitirebileceğiz? parçada yok. Zamanımız doldu. Aslında Aylin Aslında Beyoğlu kimle olduğunu dinlemek istiyorduk. Sizler dinlemiş kadar olun o zaman. E, bugün Birintop Cidere ile konuştuk. E, Sabancı Üniversitesi'nde bir yüksek lisans tezi yazdı. Sanatta kadınlar, kadınların yok sayılması. E, özellikle kurumsallaşma sürecinde, müzecilik e, alanında kadın sanatçıların nasıl zorluklarla var oldukları akademilerde ve müzelerde ve yakın, dönem, yakın dönemde bunun nasıl değiştiğiyle, o değişimin e, dinamikleriyle e, ilgili bize çok sayıda yeni sorular e, sordurdun birin Çok teşekkürler, eline ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Yolun açık olsun, daha fazlasını okumayı ve dinlemeyi dört gözle bekliyoruz. Teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar. Hikayenin Kadın Hali